الحمد Rabb al-ʿalamin ve salat ve salamu ala Nabi nas Muhammad ve ala aalehi ve sabbih ejmāin. Allah taala fi kitabihi al-karim. Inn al-shaytan lakum aduun, fat-takhduhu aduwa. Inna ma yaduuh min subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. Allah Subhanahu ve Teala bir diğer ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: "Elem ahad ileykum ya benî âdem en la ta'budu'ş şeytan innehu lekum adûvün Ey oğulları ben size şeytana kulluk etmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır diye emretmedin mi? Değerli Müslümanlar Tüm insanlar tarafından yakinen bilinen gerçeklerden bir tanesi de şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğudur. Şeytan insanoğlu için şu dünya hayatındaki en tehlikeli düşmandır. Çünkü Allah katından kovulmasına karşılık ebedi cehennemde daima yanacağını bilmesine rağmen vaat edilen güne kadar onu tatmin edecek tek şey insanları sırati mustakimden saptırıp cehennem ateşine sürüklemektir. Ve o melun, o habis şeytanın son isteği Allah'tan mağfiret yerine Allah'tan vakit istemek olmuştur. Habis şeytan allah Teala'ya şöyle söylemiştir. <gülüyor> şeytan dedi ki öyle ise bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver kardeşlerim iyi bilelim ki şeytan Allah'tan bu vakti yaptığı kötü amellerden tövbe edip salih amellerde bulunmak için istememiştir tabiri caiz ise o kafir artık gemileri yakmıştır geri dönülmez yollara girmiştir. Aklını nefsine esir ettirmiş ve karşısında kim olduğunu unutarak akıbetinin ne olacağını umursamadan tek istediği kendisiyle yanacak odunlar aramak olmuştur. Ve buna dair çok katı yeminler etmiştir. İşte bunlardan bazıları şöyledir. Kâle febi izzetike le'agviyennehum ecma'in Dedi ki izzetine yemin olsun ki Onların hepsini saptıracağım Bir başka ayeti kerimede Şöyle yemin etmektedir şeytan Lanetullahi aleyh Kale fe lehum mustakim Şeytan dedi ki Öyle ise beni azdırmana karşılık Yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerine elbette oturacağım. Summale'atiyennahum min beyne eydihim ve halfihim ve an eymanihim ve an Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen Onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Bir başka ayet ise şu şekildedir. Kâl erâyteke hâzâllezî kerramt alayya le in ehhertenî ilâ yevmil kıyâmeti le ahtaleken zürriyetehu illâ qalîl. Yine dedi ki benden üstün tuttuğun kişi bu mu? söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım. Değerli Müslümanlar, şeytan kafayı bize takmış durumda. Bizler ise bir gaflet içerisinde dünyalık çıkarlar peşindeyiz. Halbuki iki kişi bizi öldürmek için yemin etmiş, bunun içinde silahlanmışlar ve öldürmeden de dönmeyeceğiz demişler denirse uykularımız kaçar gecemiz gündümüze karışır tedbir üstüne tedbir alırız şu bedenimizin cansız düşmemesi için adamlar tutarız savunma ve saldırı taktikleri öğreniriz cam kenarlarında sabahlarız velakin kardeşler çoğumuzun hem dünyasını hem de ahiretini yıkmak isteyen bir düşmana karşı hiçbir tedbiri yok. Ve şeytan her türlü fırsatı, her türlü imkanı ve mekanı değerlendirerek bizleri kandırmaya ve saptırmaya ant içmiş bir durumdadır. En son şeytan ile ne zaman karşılaştım desek bizim şeytanla ne işimiz olur ki deniliyor. Halbuki şeytan bizim hayatımızın hiçbir alanında bizi terk etmiş değil. O yasağımızda... Ya solumuzda, ya önümüzde, ya arkamızda. Yani bizi ya gelecek ile korkutuyor, ya geçmiş ile korkutuyor, ya güzel ve süslü sözler ile kandırıyor. Ya da sen zaten doğrudan doğruya onun askeri olmuşsun, şeytan bile sana şaşıyor. Değerli Müslümanlar, şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. O lanetullahi aleyh Hazreti Adem Aleyhisselam'ı bile kandırmışken bize ne oluyor ki onun kurduğu tuzakları küçümsüyoruz. Kendimizi onlardan korunmuş gibi hissediyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı onun apaçık bir düşman olduğunu bildirmişti. Adem Aleyhisselam buna rağmen onun tuzağına kalmıştı. allah Teala Adem Aleyhisselam'a ve Hava valizlerimize şöyle seslenmiştir. "Venadaha huma rabbuhuma alam enhaquma an tilkuma'şşecere ve aqul lakuma inne'şşeytane lakuma aduwwun mubin." Rableri onlara, "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi?" diye seslendi. Buna rağmen Adem Aleyhisselam şeytanın vesvesesine kapılıp Allah'ın kendisine yasak kıldığı o ağacın meyvesinden yedi. Şeytanın Adem Aleyhisselam'ı kandırmak için ortaya koymuş olduğu mücadele ayetlerde sergilenmektedir. Allah subhanahu teala şeytanın sözlerini ayetlerde şu şekilde bizlere ulaştırmıştır. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ illa en تكونوا melekain veya تكونوا min el Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Kardeşlerim, şeytan insanın boşluğunu, zafiyetini bilir. İnsanın hoşuna giden yerlerden yaklaşır ve vesvesesini verir. Melek olmak Cennette kalıcı bir hayat sürdürmek kimin hoşuna gitmez. Bunun olması için tek yapman gereken şey o ağaçtan bir meyve yemek. Zaten Allah da seni bunu sadece bu sebepten dolayı yasakladı. Kim bilir şeytan o acı ve meyvesini Adem aleyhisselama bu şekilde süslü göstermek için ne kadar uğraştı. Kaç kere gitti geldi günler mi aylar mı, yıllar mı sürdü bilemiyoruz ama çok uğraştığı, yeminler ederek nasihat havası oluşturduğu ayette sabit. وَقَاسَمَهُمَا inni لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ O şeytan şüphe dedi ki şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Değerli Müslümanlar, kim bilir kaçımız şeytanın hilelerine Tedrislerine ve telbislerine düştü. Düştü de farkına bile varmadı. Ya da fark etti ama onu da önemsemedi. Ey kardeşler soruyorum sizlere. Nedir bu gurur? Nedir bu kibir? İzzeti ve üstünlüğü kime karşı arıyoruz? Kimlerden nasihat alıyoruz? Kimlerin yeminlerine inanıyoruz? Ne zaman boynumuzu büküp Adem Aleyhisselam gibi tövbe edeceğiz? Yoksa... Adem Aleyhisselam'ın hatasından dönmek için Allah'tan öğrendiği kelimeler bize ulaşmadı mı? Bakın Adem Aleyhisselam ve Hava valdemiz Rablerine şöyle seslendiler. Şu şekilde yaklaştılar. Tale Rabbena zalemna enfusena ve illam tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel Dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Fetalak da Adamu min Rabbhi kelimatin fataba alay. Innuhu huwa towabul rahim. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o. Tövbeleri çok kabul edendir. Çok bağışlayandır. İşte kardeşler bu şeytanların üzerlerinde hakimiyet kuramadıkları kulların özelliklerindendir. Rabbim bizleri onlardan kılsın. Onlar ki yaptıkları hatalarda ısrarcı olmazlar. Adem babalarının yoluna uyup hemen tövbeye yönelirler. Bunun haricinde insanların çoğu sapıktır. Bu gerçeği Allah Sübhanu ve Teala bize şu şekilde buyurmaktadır. Fakat adalle minkum cibilen kesira efem tekunu andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştır. Hiç düşünmüyor musunuz? Bu ahiri davana haza enel hamdülillahi rabbil âlemin.